raporuna göre Kocaeli'de her 4 kişiden biri kanser nedeniyle hayatını ne oldu? Merhaba. TÜİK'in raporuna göre Kocaeli'de her 4 kişiden biri kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşların ölüm sebeplerini açıkladı. Buna göre Kocaeli'de vatandaşların %34'ü dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Vatandaşların %8.8'i solunum sistemi hastalıkları. %6.7'si ise endokrin hastalıkları. %4.5'ü de yaralanma ve zehirlenme. %5.2'si ise sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölüm sebepleri arasında çarpıcı bir bilgi de var. TÜİK verilerine göre Kocaeli'de vatandaşların %26.6'sı yani her dört vatandaştan biri halk arasında kanser olarak bilinen kötü huylu tümör nedeniyle hayatını kaybetmiş kentin yüksek ölüm oranlarıyla anılması Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun hazırladığı raporu akıllara getirdi. Hamzoğlu bir sanayi bölgesi olan Dilovası ve Kandıra bölgesinde araştırmalar yapmış. Anne sütünde ve bebeklerin kakasında ağır metal tespit etmişti. Araştırmasının sonuçlarını paylaştığı için Halkı korku ve paniğe sevk etmekle suçlanan Hamzaoğlu hakkında birçok dava açılmış, yetkililer tarafından hakarete maruz kalmıştı. Ancak Hamzaoğlu'na yapılan eleştiriler ve adına açılan davalar Sağlık Bakanlığı'nın raporuyla sona ermişti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Yasin Erkoç ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları'ndan Nazan Yardım'ın editörlüğünü yaptığı Mayıs tarihli raporda bölgede yapılan araştırmalara göre kanserden ölümler, kalp damar hastalıklarının ölümlerin önüne geçerek birinci sıraya yerleşti. İl Sağlık Müdürlüğü'nce Kocaeli ilinde altı ayrı bölgede günlük olarak sülfür dioksit ve duman değerleri ölçülmeye başlanmış ve gerekli birimlerle temasa geçilerek sorunun çözümü noktasında işbirliğinin önemi ortaya konmuştur ifadeleri yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllücü 2014 yılında atık yönetimi faaliyetleri kapsamında ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı. Bakan Gülce, 2014 yılında 2 milyon 413.500 ton ambalaj atığının toplanarak geri kazanıldığını kaydetti. Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarının 175.186 ton olduğunu belirten Bakan, lastiklerin 106.950 tonu geri kazanımda, 68.236 tonu ise çimento fabrikalarında enerji geri kazanımda kullanıldı. Diyor kendisi, yani yakıldı. Bakan İdris Güllüce toplanarak geri kazanıma gönderilen atık akü miktarının 60.626 ton olduğunu ve atık akülerden 36.375 ton kurşunun geri kazanıldığını söyledi. 2014 yılında yaklaşık 882.000 ton tehlikeli atığın lisansı geri kazanın testlerinden geri kazanıldığına dikkat çeken bakan yaklaşık olarak 555 ton atık pil 100. 18 bin ton atık motor yağı, 15 bin ton kullanılmış kızartmalık yağ ve 10 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya toplandı dedi. Tabii ki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu çöpleri baştan üretiyor olmamız. Esasında sıfır atık sıfır çöp yöntemiyle. Atıkları azaltmaya yönelik çok ciddi adımlar atılması gerekir. Tabii ki geri kazanım da önemli ama geri kazanımdan daha önemlisi bunu geri kazanmaya gerek kalmayacak şekilde hiç baştan atık ve çöp üretmemek. Orman Bakanlığı'nın ek binaları için ağaç kestiği iddia edildi. Evrensel Net'in haberine göre Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Ankara'daki Orman ve Su İşleri Bakanlığı binasının arka bahçesini lojman ve sosyal tesis yapmak için ...ağaçların kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmakta olduğuna ilişkin bir soru sordu. Soru önergesini yanıtlayan Orman Bakanı ise... ...Bakanlığım Hizmet Binası yakındaki araziye yangın ve acil durum üniteleri konferans salonu... ...ve Bakanlık Ek Hizmet Binası inşa edilmekte olup binaların yapılacağı kısımlardaki ağaç ve ağaççıklar... ...sökülerek uygun alanlara dikilmiştir yanıtını verdi ama unutmak lazım. Zaten Orman Bakanlığı'nın ana amacı ormanları kesmek ve sonra tekrar yeniden dikmek yani... Orman işletmeciliği yapan bir bakanlıktan zaten burada söz ediyoruz. Ordu'nun Fatça ilçesinde maden sahası içerisinde kalan 200 dönümlük Kayatepe Arkeolojik Sit alanının SİT statüsten çıkartılması için orada idare Mahkemesi'ne başvuran Altın Tepe Madencilik Şirketi'ne mahkemeden red geldi. Radikal'den İdris Eme'nin haberine göre 2012 yılında bölgede altın madeni çıkarmak için ruhsat alan şirket bölgede çevresel etki değerlendirme çalışmalarına başlamıştı. Çet sürecinde maden ruhsatını kapsayan içerisinde bulunan Kayatepe bölgesinde Roma dönemine ait arkeolojik kalıntıları rastlanınca Samsun Kültür ve Tabiat Varklarını Koruma Bölge Kurulu bölgede inceleme yaptı. Kayatepe'de bulunan 1773 ve 1829 sayılı parselleri birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan etti. 2013 yılında bölgede madencilik faaliyetine başlayan Altıntepe Madencilik Koruma Kurulu'nun aldığı sit kararının iptal edilmesi için 2013 yılında Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Ordu İdare Mahkemesi de arkeolojik sit alanı için bir bilirkişi incelemesi istedi. Bölgede incelemede bulunan bilirkişi heyeti. Tunç Çağı'na ait seramik parçalarına rastladı ve ayrıca bölgede höyük tipi prehistorik yerleşimlerin yaşandığını da tespit etti. Bilir kişi incelemesini dikkate alan mahkeme ise sit alanı iptal davasını reddetti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle Esen Hanım. Bu bitti şimdi hemen şimdi var geçelim. Günaydın. Bugün yine doğa, sağlık, eğitim, spor gibi pek çok farklı mücadele alanlarından haberlerimiz var. İlk haberimiz İzmir'den. Ayşe Yılmaz Türk, plaj voleybolu kortlarının kapatılmamasını talep ediyor. Muhatapları Osman Gencer Konak Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olan kampanyasında Ayşe şöyle demiş: Haber Türk Egeli Gazetesi yayın yönetmeni Osman Gençer Önderliğinde İzmir Alsancak'ta bulunan plaj voleybolu kortlarının kaldırılmasını amaçlayan karalama kampanyasını kınıyoruz. Olimpik bir spor dalı olan plaj voleybolunun halka indirgenmesini sağlayacak olan bu tesisler plaj voleybolu ligi kapsamında etkin şekilde kullanılmaktadır. İzmir'deki tek plaj voleybolu alanı olan bu kortun atıl olduğu, kullanılmadığı ve yerel halkın bu alanın Kaldırılmasını istediği haberleri çirkin bir karalama kampanyasına başka bir şey değildir. Osman Gençer sürekli olarak köşesine asılsız iddialara yer veriyor. Sahte bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. 6 yıl boyunca boş alan bu alan 2011 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından plaj voleybolu kortları yapılarak faaliyete alındı. Böylece tüm tesis voleybolun ve İzmir halkının hizmetine açıldı. 2011 yılından önce alan üzerinde çirkin bir görüntüye sahip bir otopark bulunuyordu. Voleybol Federasyonu'nun inşa ettiği plaj voleybolu kortu bu alana canlılık ve hayat getirerek sosyal yaşamımıza renk kattı. İzmir halkı olarak asılsız iddiaları reddediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gençleri arasından Olimpik sporcular yetişmesine olanak tanıyan bu tesisin kaldırılmasına karşı çıkıyoruz. Biz bu alanı son derece pahalı bir spor dalı olan, bu nedenle halkın her kesiminin hitap etmeyen tenis için ya da her köşe başında okul bahçesinde parkta oynanabilen ve ülkemizde de oldukça yaygın bir spor olan basketbola elverişli alana çevrilmesini istemiyoruz. Voleybol sporunu pasifize etmek isteyen bu anlayışa bölgedeki rant kavgasına karşı çıkmak istiyor ve plaj voleybolu kortlarının bölgedeki varlığını sürdürmek için İmza kampanyasını oluşturuyoruz. İmza kampanyamıza sen de katıl. FİNE'nin yıldızlarına katkıda bulun diyor. Ayşe, plaj voleybolunu korumak için başlattığı bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için emlakçılara kulak veriyoruz. Kampanyanın muhatapları sanayi, ticaret, enerji... Ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Lisanslı emlak danışmanlığı ve komisyonculuğu yasasının onaylanmasını talep eden kampanyacı şöyle demiş. Bu yasa onaylanırsa... Emlak Müşavirliği meslek dalı olarak düzene girecek. Yeni istihdam alanı açılmış olacak. Emlak Müşavirliği mesleğine meslek mensubu olanlar yapacaklar ve güven oluşacak. Tapu ve kadastro bilimlerinin asıl işlevlerini yerine getirme yönünde yüklerini de hafifletecek. Emlak yasası ile elde edecek gelir özel ekonomi geliridir. Bu nedenle emlak yasamız çıkarılmalıdır diyor kampanyacı. Ve şimdi sıradaki haberimiz için tenis kortlarından sonra yine tekrar... Ve sıradaki haberimiz için voleybol, plaj voleybolundan sonra yine İzmir'deyiz ama tabii ki kampanyanın konusu farklı. Yıldız Koç şöyle diyor: Kuş cenneti ve çevreye verilen zararı önleyin. Menemen Villa Kent mahallesine bir türlü doğal gaz vermeyen İzmir Gaz'ın taahhüdünü yerine getirmesi için yetkilinizi kullanın. Başbakanlık özel kalemine seslenen Yıldız şöyle demiş: İzmir Menemen Villa Kent mahallesi konum olarak Kuş cennetine çok yakındır. Gediz Ovası'nda tarım arazileriyle ise iç içedir. Mahallemizde yıllardır doğal gaz arzı ilgili kurum tarafından sağlanmamakta bir sürü engel ileri sürülmekte. İzmir gazın dağıtım alanı içindedir ancak her yıl bu hizmet erteleniyor. Bu nedenle evlere de pirina ve kömür yakılarak hava kirliliğine neden oluyor. Çevredeki ekolojik yaşama ve binlerce kuş cinsinin barındırdığı kuş cennetine olumsuz etkileri var. Mahallemizin bir kilometre yakınındaki Menemen Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz zaten kullanılıyor diyor Yıldız bu kampanyasında. Ve şimdi dönelim İstanbul'a hale bayrak talebini şöyle dile getirmiş Hematoloji servislerindeki koğuş tipi odalar derhal kaldırılsın, servis kapasiteleri artırılsın, tanılı hastaların... <gülüyor> Tanılı hastaların MR'de ve tomografide sıra beklemeden işleme alınmasını, çocuk yoğun bakım ünitelerinin sayısının arttırılmasını istiyorum sözleriyle ifade etmiş. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı seslenen hale şöyle diyor. Başkan, senin çocuğun kanser olsaydı ve yüksek enfeksiyon riski taşısaydı, kuş tipi odalarda kalmasına izin verir miydin? Senin çocuğunun vücudunda gün be gün büyüyen bir tümör olsa. MR için günlerce sıra bekler miydin? Çocuğun kanser olsa ve ilaç günü geldiğinde hastanede yer yok denilince huzurla evine döner miydin? SGK ödenek çıkarmadığı için getirilemeyen ilaç yüzünden çocuğunun sağlığı bozulsa delirmez miydin? Devlet çocuklarda kanser tedavisi ücretsiz derken banka kredileri çekerek tedavi için harcadığın onca para güvenini sarsmaz mıydı? İstanbul'da bir metropolde çocuğuna yoğun bakım servislerinde yer bulunamasıydı. Çocuğun gözünün önünde acı çekerek ölürken öfkenden boğulmaz mıydın? Şimdi serviste tedavi gören o çocuk senin çocuğun başkan gerekenin yapılmasını istiyoruz diyor hali bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için okul öncesi öğretmenlerine şimdi de kulak verelim. Başbakan'a Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmiş öğretmenlerin taleplerini şöyle dile getirmiş. Okul öncesi eğitimi çocukların geleceğe hazırlanması için atılan ilk adımdır. Okul öncesi eğitimin kalite olayı... Okul öncesi eğitimin kaliteli olabilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin sesine kulak verilmesi gerekir. Okul öncesi ve ilk öğretim kurumları yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen okul öncesi eğitim kurumlarında günde 50'şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati okul öncesi öğretmenlerinin yemek yeme, tuvalete gitme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını imkansız kılıyor. Okul öncesi öğretmenlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seslerini ve bedenlerini dinlendirebilecekleri Molalara ihtiyaç vardır. Aralıksız 6 etkinlik saati boyunca hiç durmadan çalışan okul öncesi öğretmenlerin verimliliği düşmekte ve sağlık problemleri yaşanmakta. Sadece öğretmenlerin değil öğretmenlere emanet edilen çocukların sağlığının da olumsuz etkilenmesi söz konusu. Eğitim sisteminin temelinde bulunan okul öncesi eğitimde kaliteli eğitim verilmesi ve yetişmiş okul öncesi öğretmenlerini kaybetmemek için okul öncesinde teneffüs hakkı verilmesini ya da ders saatinin kısıt, kısıt Ya da ders saatinin kısaltılmasını ya da diğer öğretmenlerden daha fazla ders yapıldığı için ek ders ücretinin arttırılmasını talep etmekteyiz diyor kampanyacı. Ve geldik günün son haberine. Muhatabı Türk Dil Kurumu olan kampanyada Gökçe Karaloğlu tarafından başlatılmış Gökçe Güncel Türkçe sözlükteki cinsiyetçi ifadenin kaldırılmasını istiyoruz sözleriyle talebini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte müsait kelimesinin ikinci anlamını flört etmeye hazır olan kolayca flört edebilen kadın şeklinde belirtmiştir. Türk Dil Kurumu'nun bu ifadesinde kadın vurgusu yapması cinsiyetçi bir tutumdur. Zira flört etmek kişilerin karşılıklı olarak yaptıkları bir eylemdir ve hem erkek hem de kadın flört etmeye hazır. Kolay flört edilebilen karakterlere sahip olabilirler. Türk Dir Kurumu'ndan bu açıklamaya parantez içerisinde eklediği kadın ifadesiyle cinsiyetçi bir tutum sergilemekte ve kadına yönelik şiddet ve negatif ayrımcılığın temel nedeni olan ata erkiliteye hizmet etmektedir. Türk Dil Kurumu yetkililerinin bu yanlışı kasıtlı olarak yapmadıklarını düşünsek istesek dahi ortada göz göre göre yapılmış ciddi bir hata var. Kadınlar olarak kurum yetkililerinin söz konusu açıklamadaki kadın ifadesini silmelerini istiyor. Sesimizi duyurmak için hem kadınlardan hem de erkeklerden destek bekliyoruz diyor Gökçe. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Her konuda siz de kendi kampanyanızı başlatarak bu değişimin parçası olabilirsiniz. Esen kalın.